ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه Evet Müslümanlar inşallah her hafta olduğu gibi bu haftada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini işlemeye çalışacağız. Aleyhissalatu vesselamın bir hadisiyle karşı karşıyayız. Allah azze ve celle bizlere bir Resul gönderdi. Bu Resulün kıymetini gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor ki şöyle bir misalle arz edilecek olursa bize birisi dese ki felanca yerde bir kişi var. Gidin, onun hayatına, günlük hayatına Biz bir göz atın, günlük hayatını bir gözden geçirin ve ona günlük olarak kim uyarsa gününe şu kadar dünyevi maslahat, dünyevi bir mükafat zikredelim. Diyelim ki mesela kim her gün e, o kişiye uyarsa, harfiyen dediğini yaparsa, adımını onun adım attığı yere atarsa, yani onun hayatı gibi bir hayat koyarsa... İşte e, günlük ona yüz bin dolar veyahut günlük her bir gününe en son model bir araba veya en son model bir ev yatıydı katıydı. Dünyevi aklınıza ne menfaat geliyorsa böyle bir şey düşünün ve bunu duyan yani e, 100 milyon kişiden veya 1 milyar kişiden yani bir kişi dahi yapmamazlık yapmaz. Herkes böyle bir mükafatı almak için böyle bir mükafatı al, almak için. O adamın günlük hayatını yerine getirirler. O adamın yaptığını yaparlar. Allah azze ve celle bizlere bir resul gönderdi. Dedi ki: "Size bu resulü peygamber olarak bu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderiyorum. Onun hayatını, hayatını hayatınıza yansıtın. Onun yaptığını yapın. Onun söylediğini söyleyin. Onun ortaya koyduğu gibi bir hayat koyarsanız eğer, değil dünyadaki, değil dünyadaki mükafatlar cennetteki o mükafatları bize sunacak ki, cennetteki mükafatları dünyadakilerle kıyaslamaya zaten kesinlikle hiçbir cümle, hiçbir kelime yetmez. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبُ بَشَرٍ Hiçbir gözün göremeyeceği, hiçbir kulağın işitemeyeceği ve hiçbir insan kalbinin, insan zihninin hatırına gelemeyeceği derecede Allah Azze ve Celle güzellikler hazırlamış. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hakiki manada tabi olan için Allah Azze bizleri müjdeliyor. Onun için karşımızda böyle uyulması gereken bir merci varken bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakmışız. Şundan dolayı ki insan acelecidir, peşindir. İnsan nakite sıcak bakar, peşine sıcak bakar. Dünya önümüzde olduğu için maalesef Resulümüzü sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakmışız. Onun için arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımızdaki konumunu açıklayalım hatırlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımızdaki değerini hatırlayalım. Bizim için dünya ve ahirette ne kadar önemli olduğunu hatırlayalım. Ona o şekilde uymaya çalışalım. Yer yer zaman zaman hatırlatıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiği zaman salavat getirilir Müslümanlar. Yani e, unuttuğunuz olur. Gaflet anınıza kapılırsınız. Bu Müslümanlara farz. Allah Azze ve Celle Ey iman edenler Resul, Allah ve melekler Resulüne selavat getiriyor. Sizler de getirin diye emretmiş. İsmi duyduğumuz zaman kesinlikle sallallahu aleyhi ve sellem diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selavat getirmek zorundayız. Onu da hatırlatmış olayım. Ve şunu da biliyoruz ki biz tüm dünyadaki insanlar bir araya gelse dünyadaki akıllılar, edebiler edebiyatçılar hepsi bir araya gelse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktarmış olduğu bu inci taneleri sözler gibi, hadisler gibi kesinlikle bir kelime dahi ortaya koyamazlar. Bütün edebiyatçıları, bütün işte o kültürlü insanları toplasalar ve bütün destekçilerinden yardım isteseler, destek alsalar ama ne yazık ki aleyhissalatü vesselamın o ağzından dökülen inci taneleri gibi kesinlikle bir kelime dahi ortaya koyamazlar. Ve biz bu kelimelerle karşı karşıyayız. Bugünkü okuyacağımız hadis de o inci tanelerinden birkaç tanesi. İnci tanelerinden birkaç tanesi. Onun için o şekilde dinlemeye çalışalım. Ve o şekilde o inci tanelerini, o sözleri hayatımıza geçirmeye çalışalım. Ve aleyhissalatü vesselam bizim hayatımıza öyle bir ışık tutmuş ki, kıyamete kadar, ölümümüze kadar, herkesin ölümü kendisi için kıyamettir. Son nefesimize kadar bu dünyada yaşayacağımız tüm yüzyılda, ...sıkıntıların, tüm musibetlerin tabiri caizse... ...devasını, şifasını bize söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hayatta nelerle karşılaşacağız? Başınıza şöyle şöyle sıkıntılar gelecek... ...onlar geldiği zaman şöyle yapın... ...şöyle bir tavır takının... ...şöyle bir hayat kendinize seçin diye... ...aleyhisselatü vesselam her şeyi bize bildirmiş... ...dinle hiçbir şeyde eksik kalmamıştır. O zaman tek çare var... ...bizler hayatımızı... ...aleyhisselatü vesselamın hayatına kıyaslayacağız... Onun yaşadığı gibi bir hayat yaşayacağız. Onun yaşadığı gibi bir hayat ortaya koyacağız ki hem dünyamızı hem de ahiretimizi kurtarmış olalım. <gülüyor> ve bizler dünyaya gönderilen insan topluluğu olarak Allah Azze ve Celle diyor ki sizleri kabileler ve aşiretler halinde yarattık. Birbirinizle tanışasınız, birbirinizle bu şekilde hayat süresiniz diye. Yani insan... ...topluluk halinde, cemaat halinde yaşayan bir varlıktır. Cemaat halinde ve topluluk halinde yaşayan bir varlıktır. Ve aleyhissalatu vesselam da, Resulümüz de bize cemaatta nasıl bir cemaat halindeyken, topluluk halindeyken nasıl bir hayat sürmeniz gerekir? Topluluğun içerisinde nasıl bir hayat yaşamanız gerektiğini de bize bildirmiş. Bugünkü okuyacağımız hadis de aynı şekilde, cemaata ayak uydurma, topluma ayak uydurma... Müslüman kardeşine sımsıkı sarılma, Müslüman kardeşine kesinlikle hile yapmama gibi topluma zarar değil, toplumu istah etmeye bizleri teşvik eden bir hadistir. Rabbim en güzel şekilde bu hadisten nasihat çıkartmayı bizlere nasip etsin ve en yakın zamanda da bu hadisten anlamış olduğumuz nasihatı hayatımıza dökmeyi bizlere nasip etsin. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadise Ebu Hureyra radiyallahu anh rivayet ediyor ve şöyle başlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadise. İlk kelimesi. Evet. La tehasedu. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize karşı haset etmeyin. Ve biz haset kelimesini Allah azze ve celle'nin kitabından da hatırlıyoruz ki Allah azze ve celle hasetten sakınmamızı, hasetten kendisine sığınmamızı isterken diyor ki Nas suresinde... Şey, e, Felak suresinde وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Her haset edicinin de hasedinden Allah'a sığınırım. De, de ki her haset edicinin de hasedinden Allah'a sığınırım. O zaman hasetten de Allah'a sığınmamız gerekiyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birbirinize haset etmeyin şeklinde söylemiş. Peki haset nedir? hasedin tarifi nedir? Haset dışımızdakinin taşıdığı sıfatların tamamının Ya da bir kısmının ondan alınmasını ya da onda olmamasını istemek ya da aynı o sıfatların o kişide kalmasını, o kişide devam etmesini istemeye bizler haset diyoruz. Şayet muhatabımızda iyilik bazında imanı varsa, ameli varsa, infakı varsa, geceleri teheccüd, namazı, kıyam-ül varsa, fezartesi, perşembe... Allah'a e, daha iyi yaklaşmak için nafile orucu varsa... ...attımıza gelen güzel şeyler karşımızdaki bir muhatabımızda... ...bir arkadaşımızda varsa... ...biz o güzelliklerin o arkadaşın üzerinden gitmesini... ...bize gelmesini... ...yani on, o güzelliklerin bize akmasını, bize gelmesini istiyorsak... ...ve o güzelliklerin o arkadaştan kaldırılmasını istiyorsak... ...işte bu hasettir. Veyahut kötü olan şeylerin... ...diyelim ki muhatabımızda kötü bir özellik var... Ne bileyim gıybet etme var, haset et, etme var, Allah muhafaza hırsızlık yapma var, dedikodu yapma var, çekiştirme var. Bu gibi özellikler varsa diyoruz ki ha, bu özellikler bunda kalsın. İşte o özellikle o kötü özelliklerin de muhatabımızın üzerinde devam etmesini istiyorsak bu da haset etmektir. İki yönlü hem iyilik hem kötülük. Muhatabımın üzerindeki Kardeşimizin üzerindeki iyilik Kapsın ondan bana gelsin Bendeki kötülükte ona gitsin demek işte bu haset Etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kardeşler içerisinde kardeşçe Ve kardeş cemaat olarak yaşamamız için diyor ki haset etmeyin Kesinlikle ve kesinlikle Birbirinize haset etmeyin Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesela diyelim ki Müslümanın birisinin malı var Zengin biz o kişinin Fakir olması için elinin altındaki mallar gitsin, onun zenginliği bana gelsin, benim fakirliğim ona gitsin diye Allah muhafaza böyle bir şey düşünüyorsak, bu diyor kesinlikle haset etmektir. Tabi hasetten bahsederken aklımıza hasedin zıttı olan, mümine yakışmayan, hasedin zıttı olan mümine yakışan gıpta aklımıza geliyor. Haset mümine yakışmaz, haset müslümana kesinlikle yakışmaz. Ama kelime manası olarak ona yakın bir kelime var ki o kelime var ki o da gıptadır. Gıpta Müslümana yakışır. Gıpta mümin'e yakışır. O ne demek? Gıpta ise kardeşimizin üzerindeki o güzel vasfın onda kalması, onda devam etmesi ve aynı vasfın kendi üzerimizde olmasını istemek. Bir Müslüman kıyam leyl yapıyor, bir Müslüman nafile namaz kılıyor, bir Müslüman nafile oruç tutuyor. infakı bol, insanlarla muamelesi çok güzel, tebessümü var. Yani tüm güzel hasretleri gördük ki Ahmet'in üzerinde var. Biz diyoruz ki ya Rabbi Ahmet'in üzerindeki o hasretleri devam ettir. Ve aynısını bana da nasip eyleyse işte bu gıpta etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıpta ile alakalı diyor ki bir hadis şerefinde. Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. لَا حَسَدَ إِلَّا فِيْتْنَتَيْنِ Diyor ki, kesinlikle mümin şu iki şeyin dışında haset yapamaz. Şu iki şeyin dışında haset yapamaz. Hasedi biz burada kelime manası olarak algıyoruz. Yani bunun adı ney? Gıpta. Ancak mümin şu iki şeye gıpta eder. Şu iki şeye gıpta eder, onun haricinde haset yapmaz, gıpta yapmaz. Nedir peki bu? Birincisi, رَجُلٌ atahullahu اللّهُ مَالًا فَسُلِّتَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي Diyor ki, Allah Azze ve Celle bir kişiye mal verdi, onu fazlından zengin kıldı, o kişi de vermiş olduğu Allah Azze ve Celle'nin o malı hak uğrunda, Allah uğrunda, Allah'ın yolu uğrunda harcadı, bu kişiye gıpta gıptaydın işte diyor. De deyin ki, Ya Rabbi felancaya mal verdi o senin vermiş olduğun malın hakkını bildi ve senin yolunda harcıyor, bana da mal, mal ver, ben de aynı onun gibi senin yolunda harcayım deyip, diyor onda istemek. İşte bunun adı gıptadır. Allah Teala mümin bir kulu zengin kılmış. O da malının üzerinde Allah'ın hakkı olduğunu bilmiş ve Allah yolunda malını harcıyor. İşte bu kişiye gıpta edilir. Gıpta et. Onun onun malının bekası için, amelinin bekası için sana da Allah Teala'nın öyle bir mal ve amel nasip etmesi için gıpta edebilirsin. İkincisi kim? İkincisi ise "Varadulun ata'allahu hikmeten fehuve yaqdi biha ve yuallimha." Hadisin ikinci kısmıyla alakalı farklı farklı rivayetler var. Burada birinci rivayetinde hikmet lafzı geçmiş. Allah'ın hikmet vermiş olduğu kişi. Allah'ın hikmet vermiş olduğu kişi ki o kişi kişidedir o hikmetle amel eder, o hikmetle hükmeder ve onu insanlara öğretir. Bazı rivayetlerde ilim geçmiş. Allah'ın kendisine ilim verdiği kişi, Allah kendisine ilim vermiş, o ilimle kendisi amel etmiş, ondan sonra diğer insanlara öğretmiş, bu kişiye gıpta yapılır. Bazı hadislerde Kur'an lafzı geçmiş. Allah'ın kendisine Kur'an öğrettiği kişi... O hadisin lafzına şöyle geçiyor. Allah azze ve celle kendisine Kur'an'ı öğretmiş. O kişi ise diyor geceleri ve gündüzleri devamlı gecesini ve gündüzünü Kur'an'la geçirmiş. Ve o kişinin Kur'an tilavetini, Kur'an'la ibadetini komşusu işitmiş. Komşusu duymuş. Geceleyin kalkar kıyamun leilde Allah'a ibadet ederken. Komşusu diyor sesini duymuş. Ve demiş ki ya Rabbi felancaya Kur'an verdin. Ona Kur'an'ı öğrettin. O senin yolunda, senin uğrunda kalkmış geceleri ve gündüzleri Kur'an'la haşır neşir oluyor. Ya Rabbi lütfen bana da nasip deyip dua etmek. Ne yapmak? Kardeşimizin üzerindeki o hasleti bizim üzerimize de istemek. Bu da gıptanın en güzel şekilli olan bir şekli. Evet Allah Azze Celle hepimize böyle özellikler nasip etsin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerine diyor ki Üç şey vardır ki bunlardan asla ve asla kendinizi kurtaramazsınız. Kesinlikle bunlardan kendinizi kurtaramazsınız. İnsan olmanız hasebiyle bu üç şeye düşersiniz. Madem ki bu üç şeye düşeceksiniz, bu üç şeyle karşılaştığınız zaman şu üç şeyi yapın o zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasetten kendinizi kurtaramazsınız. Hasetten kendinizi kurtaramazsınız. Diyor ki madem haset varsa o zaman diyor kim gütmeyin. Haset varsa bari kin gütmeyin. En azından içinizde kalsın hasetiniz. Kiminizi ne yapmayın? E, dışa vurmayın. Diğeri ise diyor kötü zandan kurtulamazsınız. Her nefis kötü zan besleyebilir. Kötü zan besleyebilirsiniz. Öyle bir şeyle karşılaşırsanız bari diyor kötü zannınızı gerçekleştirmeyin. Diyelim ki içimizde Allah muhafaza. Allah bizleri uzak tutsun öyle kötü zanlardan, kinden, nefretten, hasetten. Diyelim ki aklımıza şeytanın vesvesesiyle Bir kötü can geldi, onu gerçekleştirmemek üzerine Allah'a sığınmamız gerekir. Üçüncüsü ise diyor, uğursuzluk gördüğünüz yerden durmayın, oradan ilerleyin, orada kesinlikle ve kesinlikle vakit harcamayın. Evet, hadisin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, وَلَا Ve alışverişte birbirinizi aldatmayın. Ve alışverişte birbirinizi aldatmayın. hadi Hadise başlamadan önce dedik ki, insan... Yaratılışı itibariyle toplum ve cemaatlar arasında, topluluk arasında, kalabalık arasında yaşayan bir varlıktır. Yani kimse gidip sahrada, çölde, dağın tepesinde tek başına ikinci bir insanı görmeden hayat süremez. Kesinlikle hayatımızda başka insanlar olacak. Ve bu hayatımızda başka insanlar olacaksa hayatımızda alışverişimiz olacak kesinlikle. İnsan hayatını sürdürebilmesi için ailesine... ...maişetini sağlayabilmesi için alışveriş yapması gerekecek. Ve Resulullah s.a.v. Resulümüz bizim hayatımızdaki en önemli ikinci unsuru diyor ki... ...kesinlikle alışverişte birbirinizi aldatmayın. Alışverişte birbirinize hile yapmayın. Hayatımızda karşılaştığımız insanlara karşı ister Müslüman olsun ister kafir olsun. Bakın alışverişi söylüyorum. İster Müslüman olsun ister kafir olsun... Kesinlikle Müslüman kişi alışverişinde hile yapamaz. Karşımdaki kafir ben bunu güzel bir kazıklayayım diye kesinlikle böyle bir düşünce bulunduramaz. Müslüman ticaretiyle de insanların örnek olanı olması gerekir. Ticaretiyle de karşımdaki kafir dahi olsa ticaretinde dürüst olursam belki yapmış olduğunu o ticaretine Allah Azze ve Celle onun kalbine iman atabilir. Ve alimler derler ki özellikle bu Afrika tarafı ve bu Cezayir mağrib, Tunus, o tarafların birçok fethini, fethi savaşta değil, Müslüman tüccarların o beldelere gidip oralarda ticaret yapmasıyla gerçekleşmiştir. Müslüman tüccarların o beldelere gidip ticaret yapmış ve o belde insanının hidayetten, imandan uzak olan insanlar, o Müslüman tüccarların ticaretlerindeki o edebi, o muameleyi, o güzel ahlakı görmüş, tesirlenmişler ve Müslüman olmuşlardır birçok beldenin fethi bu şekilde olmuştur. Yani İslam'ı bu şekilde gerçekleşmiştir. Bakın yani ticaret deyip geçmeyeceğiz. Ticaretimizde düğüst olmak, ahlaklı olmak muamelemizin güzel olması hem kendimize hem de İslam'a fayda sağlamış olur. Peki nasıl alışverişte hile yapılır? Yani bir Müslüman neyden kendini sakındırması gerekir? Birincisi satıcı malında olmayan özelliği söylemeyecek malında olmayan özelliği söylemeyecek malında eksiklik varsa eksikliğini söyleyecek özelliği varsa özelliği kadarıyla söyleyecek bir harf dahi ne yapmayacak malına katmayacak olmayan bir şeyi malında varmış gibi göstermeyecek ki bu hem yalandır hem de ticarete haram katmaktır helal olan ticarete haram katmaktır diyelim ki araba satıyoruz değil mi arabamızı satacağız başka bir araba alacağız götürdük pazar arabayı satıyoruz geldi müslüman Geldi bir kişi. Bir kişi geldi. Zahiren Müslüman veya kafir olduğu anlaşılmıyor. Yani yüz, yüzünde sakalı yok. Üzerinde ne bileyim İslam'ı herhangi bir alametle göremedik. Geldi arabamıza talip oldu. Dedik ya bu dışça zahiren bize göre Müslüman'a benzemiyor. Ben şunu güzel bir kandırayım. Arabamız vuruktur. Boyalıdır. İşte arabamızın eksikleri vardır. Hiçbir eksiğini söylemeden direkt arabayı güzel bir şekilde anlattık. İşte bu o ticaretine, onun malına haram katmaktır başka bir şey değildir. Onun için Müslüman malında olmayanı kesinlikle söylemeyecek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişte birbirinizi aldatmayın derken bunu söylüyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye pazara çıkıyoruz, çarşıya çıkıyor esnafı kontrol etmek için. Esnafı kontrol etmek için Allahu alem ya bu da ya arpa. Müslüman sahabeden birisi tezgahta satıyor birkaç saat önce de yağmur yağmış ve tezgahın üzerinde o mahsul ıslanmış yağmurun suyu da durdukça tamamen dibine çökmüş yani or, o, o e, tezgahın üzerinde işte 100 kilo buğday düşünün ortalarına doğru inmiş o su biraz ıslak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini daldırıyor ıslaklık var diyor ki bu ne? bu nedir yani? niçin böyle? diyor ki e Allah'ın Resulü işte bir saat önce yağmur yağdı bu yağmurun esirgesidir diyor ki altın üstüne çevir Bize hile yapan, bizi aldatan bizden değildir. Altını üstüne çevir. Bizi aldatan bizden değildir. kendisi yapmamış onu. Hani eline bir bidon, bidon su alıp gidip odunları ıslatmamış eskiden odunlar kiloyla satılırdı. Şimdi nasıl satılıyor bilmiyorum. Odunları ıslatıp yani odun kiloda işte kantarda ağır gelsin diye öyle bir şey yapmamış. Günümüzde bunların hepsi mevcut. Allah'ın indirmiş olduğu yağmurla ıslatmış olsa satsa sen diyor ki altını üstüne çevir herkes görür. Hiçbir kimseye bir şey gizli kalmasın. Onun için ticarette Müslüman adil olacak. Ticarette kimseyi aldatmayacak. Evet. Veyahut ikincisi ise bazen de alıcı satıcıyı kandırabilir. Sadece satıcı da değil. Satıcı malını tamam mı hiç Olanı söyledi. Benim arabam bu. Eksiklikleri şu şurada kazası var şurası boyalı veya malzemem şu şu hasarı var şu kazası var eksiği var. Satıcı güzel yalan söylemedi hiç. Alıcı da geldi dedi ki ya bu arabanın aynısını şurada demin 5 liraya verdiler almadım. Fiyatı düşürtmek için harbuki öyle bir şey yok. Bu malzemenin aynısını şurada demin 5 liraya verdiler almadım. Sen işte 10 lira çekiyorsun. Aynı malzem hatta seninkinden daha güzel filan. Ya almadığı görmediği şeyi söylemek bu da alıcının sahtekarlığı. İşte Müslüman bunu da yapmayacak. Neyse o parası yetiyorsa alır yetmiyorsa almaz. Evet devam ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve birbirinize de buğz etmeyin. Birbirinize de kesinlikle buğz etmeyin. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buğz etmeyin diyor. Diğer bir hadisinde ise diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takva nedir bilir misiniz? Allah katındaki o en güzel derecelerden biri nedir bilir misiniz? Diyor ki el-hubbu fillâh vel-bugdü Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Bak bir taraftan buuz etmeyin, diğer taraftan o sal Allah için buuz edin. O zaman burada ne yapacağız Müslümanlar? Müslüman dahi olsa, Müslüman dahi olsa biz günahına buuz edeceğiz ki onu o günahtan engellemek için. Kendi aramızda, kendi aramızda birbirimize karşı kesinlikle gazaplanmayacağız, buuz etmeyeceğiz. Ama diyelim ki bir Müslüman kardeşimizin bir hatası var. Ona da güler yüzü davranmayacağız ki O hatasını terk etsin. Önümüzde diyelim ki kardeşimiz sigara içiyor ona gülelim. Hiçbir şekilde ona buğz etmeyelim değil. Sigara bunun bir misalidir. Herhangi başka bir özelliği kötü ahlakı varsa buğz edeceğiz. O ahlakına karşı, imanına karşı, kişiliğine karşı değil. O ahlakına, o ameline buğz edeceğiz ki Müslüman kardeşimizi o amelinden kurtaralım. Onun için burada buğz, buğz etmeyin, Allah için buğz edin. Ve Allah için sevin ibaresi de bunu en güzel şekilde açıklamıştır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münker hadisiyle alakalı bir münker gördüğünüz zaman elinizle dilinizle en son kalbinizle buğz edin. En son kalbinizle değiştirin. Kalple değiştirmek nedir? Buğz etmektir. Yine Müslüman kesinlikle münker olan bir şeye boş bir şekilde geçemez ona buğz etmek zorundadır. وَلَا تَدَابَرُ Ve birbirinize kesinlikle ve kesinlikle dargın durmayın. Birbirinize küs durmayın. Birbirinize küsmeyin. Dargın bir şekilde birbirinizden uzaklaşmayın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yazık ki bugünkü Cuma hutbesinde de bu meseleyle alakalı biraz bahsettik. Ne yazık ki bugün Müslümanlar kafirleri bırakmışlar, kendilerine düşmüşler. Birbirlerine düşmüşler. Müslümanlar piyasada o kadar ilgilenilecek, o kadar Musallat olunacak azılı düşman kafirler varken onları bırakmışlar birbirleriyle haset içerisinde, buğz içerisinde, dargınlık içerisinde, küslük içerisinde. Müslümana yakışmayan bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç günden fazla küs durmayı yasaklamıştır. Dinen haramdır, caiz değildir üç günden fazla küs durmak. Ve en güzel amellerden birisi de iki küs Müslümanı barıştırmaktır. Küs olan birbirine darılmış olan kadın ile kocasının arasını... Yahut iki Müslümanın arasını bulup barıştırmak en salih amellerden birisidir. Böyle bir şey varsa arkadaşlarımızın arasında Müslümanların arasında barıştıralım aralarını bulalım onlara nasihat edelim inşallah. Ve şunu da bilin ki aranızda da böyle insanlar var şunu da bilin ki affedene kendisi haklı olduğu halde kendisi gidip kendisi teklif ederse kendisi affederse Allah Hüseyin onu cennette bir köşk ile müjdelemiştir. Affedene cennette köşk var demiştir. Düşünün. Yani karşımızdakinin hatası ne olursa olsun, dünyalık olsun veya başka bir şey olsun, hatası ne olursa olsun, gidelim, Müslümanlarla balışalım, Müslümanlarla küstürmayalım ve bu şekilde de Allah katında da en azından değerimizi yükseltelim. <gülüyor> وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ اَخ۪يهِ عَلَى بَعْضٍ Ve birbirinizin pazarlığına, ticaretine, birbirinizin malını da satmayın. Yani biriniz bir ticaret bir alışveriş üzerindeyken diğeriniz gelip o alışverişe ortak olmasın ben bir müslümanla alışveriş yapıyorum daha alışverişimizi bitirmedik anlaşmak üzereyken geldi birisi ben 5 lira daha fazla vereyim o malı bana ver derse o kişi ne yapmış olur kesinlikle ve kesinlikle diğer kardeşine zulmetmiş olur sadece ticaret olarak algılamayalım burayı mesela diyelim ki biz bir müslümana kız istemeye gittik bir abiye değil mi bir müslümana kız isteyeceğiz Daha bizim o kızla alakalı durumumuz tam netleşmemişken o aile bize kızı vermemişken daha hala da düşünme safhasındayken birisi bizden hiç habersiz gitti işte benim çocuğuma verirseniz benim çocuğumun şöyle özelliği var böyle özelliği var deyip O iki ailenin arasını açarsa bu da aynı bu hadisin dımnunda Müslümana zulmetmektir. Onun için böyle bu tip şeylere de Ufak görsek de böyle göze gelmese de dikkat etmemiz gerekir ki gerçekten toplumumuzda bu tip şeyleri çok görüyoruz. Evet ve devamında Resulümüz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ve kunu ibadallahi ihvana ve diyor ki Allah'ın kulları olarak birbirinizin kardeşi olun. Kardeş olun. Allah için kardeş olun. Allah'a kul olduğunuz gibi kendi aranızda da kardeş olun. Kardeşlik ne demek Müslümanlar? Kardeşlik ne demek? Şimdi sadece dünyevi terim olarak bakalım. Kardeşimiz, karın kardeşimizin nelerden koruyoruz? Karın kardeşimiz için neler ne fedakarlıklar yapıyoruz? Karın kardeşimiz için yani anne ve baba bir kardeşimiz için ne fedakarlıklar yapıyor oluruz? Yani nelerden vazgeçiyoruz o insanlar için? Onun belki 10 on katı, 100 katı, kat, katı kadar Allah Azze ve Celle'nin bizi kardeş kılmış olduğu İslam kardeşlerimizle daha fazla fedakarlaşmamız lazım. Çünkü bu kardeşliğimizi Allah Azze ve Celle ayetinde kıldı. İnnemel muminune ihve diyerek aramızda bir bağ kurdu Allah Azze ve Celle. Bizler bu ayetin gölgesi altında kardeşiz. Bütün mü'minler kardeştir. Bütün mü'minler kardeştir. Bu ayetin gölgesi altında bizler kardeşiz. Kesinlikle kardeşimize kardeşleriz. Asıl ana baba kardeşimize ne yapıyorsak 100 katını İslam kardeşimize yapmamız gerekir. Bir sıkıntısı varsa sıkıntısını gidermemiz gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kardeşinin dünyadayken sıkıntısını giderirse Allah azze de kıyamet günü onun sıkıntısını giderir. Yani kardeşliği biz kesinlikle unutmayalım ve kardeşlik sadece aynı mahallede, aynı semtte aynı ilde, aynı ülkede olanlar değildir. Tüm dünyadaki Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir. Tüm dünyadaki Müslümanlar bizim kardeşimizdir. Kendisi tokken komşusu aç yatan bizden değildir. Sözünü, hadisini hepimiz biliyoruz. Yani Suriye'deki Müslümanlar zulüm altında inlerken, zulüm altında inlerken kafalarını sokacakları evleri değil, çadırları dahi yokken biz burada sıcak yuvalarımızdaysak o zaman ne kadar kardeşiz? ne kadar kardeşliğin üzerinde duruyoruz bunu da bir sorgulamamız lazım nefsimize sadece Suriye değil dün Bosna'ydı Çeçenistan'dı Irak'tı Afganistan'dı bugün Suriye yarın da belki Türkiye yarın da belki Türkiye biz bugün kardeşliğimizi yaparsak yarın bizim başımıza geldiği zaman da o insanlar bize kardeşlik yapacak ama biz sırf Allah rızası için yapacağız kardeşimizi biz de bu duruma düşeriz onlar da bize bakarlar değil yalnız ve yalnız Bizleri dinde kardeş kılan Rabbimizin rızası için yapacağız. O zaman kardeşliğimizi unutmayalım. Kardeşlerimiz orada gerçekten çok büyük bir zulüm altında. Vallahi değil evleri, kafalarını sokacak çadırları yok. Kafalarını sokacak çadırları yok. Aynı kuşlar misali Allah azze ve celle o öyünde ne gönderdiyse onu yiyip karınlarını doyuruyorlar. Akşamki rızkını Rablerinden bekliyorlar. Bizim hepimizin önümüzdeki 6 aylık Kuru bakliyatı dolabımızda, tezgahlarımızda, e, dolaplarımızda dolu bir şekilde durmakta. Önümüzdeki altı aylık bakliyatımız hepimizin hazır. Orada vallahi insanlar öğünlerinde ne yediyse, o öğle öğününde ne yediyse o. Akşam Allah ne gönderdi ona bak bakalım diyorlar. Ve o şekilde de Allah azze ve celle yine onları bir şekilde rızıklandırıyor. Bak şunu unutmayın ki. Allah'a emin olsun ki Suriye'deki Müslümanların imtihanı tamam zor, belli. Ama bizim imtihanımız daha zor. Onlar zulüm altında inliyor. Zulüm altında inlerken Allah Azzele Celle onların derecelerini artırıyor. Aralarında şühedalar, şehitler seçiyor. Günahlarının dökülmesine vesile oluyor. Eğer biz burada o zulme seyirci kalırsak, o zulüm için bir şey yapmazsak vay halimize. Biz burada eğer o zulme seyirci kalırsak hiçbir şey yapmazsak o zaman... İmzahında kesinlikle ve kesinlikle kalmış oluruz. Ne yazık ki bugün Türkiye'de hala da Suriye meselesini kafasında düzeltemeyen, kafasını kar karışıklığını alamayan insanlar evet. var. Yani Allah Azze ve Celle onlara hidayet nasip etsin. Daha bu yani iki seneden beri devam eden bu zulmün daha netliğini anlayamamışlar. Kafir ve Müslüman savaşı olduğunu anlayamamışlar. Hala daha Suriye meselesi farklı bir mesele. Ne Bosna'ya benzer ne Çeçenistan'a benzer ne Afganistan'a benzer değil. Hala da kafası netleşmeyen insanlar var. Allah Azze ve Celle onlara hidayet nasip etsin. Ama şunu bilin ki Müslümanlar bu savaş hak ve batıl savaşı İslam'la küfür savaşı müminle kafir savaşı biz bu savaşın içerisinde ya ma malen ya malımızla ya canımızla ya dilimizle bir şekilde olmak zorundayız. Aksi takdirde Allah Azze ve Celle bunun hesabını bize soracak. Ya malımızla, ya canımızla, ya dilimizle, ya davamızla da. biz bu savaşın bir tarafında olmamız gerekir. elini Elimizi taşını altına sokmamız gerekir. Allah muhafaza, yoksa yarın kesinlikle bunun hesabını veremeyiz. Evet, el muslimu ahul muslim. Hadiste Resulullah s.a.v. devamında diyor ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Mümin, Müminin kardeşidir. Küfür tek devlettir, küfür tek millettir. Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Bakın dünyaya, bakın dünyaya sadece Suriye'de değil zulüm. Çeçenistan'da zulüm bitmiş değil. Afganistan'da bitmiş değil. Irak'ta bitmiş değil. Mali'de yeni Fransa, hain Fransa'nın saldırısı ve müttefiklerin saldırısıyla daha yeni başlamış. Somali'de senelerden beri devam etmekte. Nerede bir zulüm varsa hepsi Müslümana yapılmakta. Kafirler topyekun birleşmiş. Ve bu kafirler sadece Yahudi ve Hristiyanlar değil ne yazık ki. Bu kafirler... Yahudi ve Hristiyanlardan daha zalim ve daha hain olan onlara katılan Nusayiriler ondan sonra Şiiler ne yazık ki onlar da topyekun bir şekilde Müslümanlara karşı savaşı sürdürmekteler. Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. Müminin müminden başka dostu yok. Suriye savaşı kimin Müslüman kimin dost olduğunu apaçık ortaya koydu. Kimin Müslüman kimin dost olduğunu apaçık ortaya koydu. Herkes bu meseleyi çok iyi anlasın, çok iyi kavrasın ve meseleyle alakalı da ne yapılması gerekiyorsa aynı şekilde yapma, çalışmasını yapsın. <gülüyor> evet. El-Müslüm ahul-Müslüm. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La-Yablimuhu asla ve asla ona zulmetmez. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümana zulmetmez ve Müslümansa kalbinde iman varsa o iman da onu zulme seyirci kalmasına kesinlikle müsaade etmez. Müslüman hakka aykıracak. Cihadın en büyüğü zalim padişahın, hükümdarın karşısında hakka aykırmaktır. Müslümanlar tamam, mazlumluk var. Zalim mazlum olmasa zalim olmayacak. Çünkü zalim gelecek, zulmedecek, bir yer alacak. Bulduğu zaman, zulme başladığı zaman o insanlar mazlum. Ama mazlumlar da kesinlikle pısırık olmaması lazım. Yani kafasına vurup elindeki ekmeği almaya müsaade etmemesi lazım. Gerekirse o orada mücadele edip o uğurda ölmesi lazım ki Allah Azze ve Celle bu ölüye şehit ismini vermiş. Yani mazlum şekilde de kalıp kesinlikle dinimizi ve din kardeşlerimizi müdafaa etmeyi de bırakmayacağız. ama mazlum olabiliriz. Ama hakka yıkılacağız. Gücümüz yettiğince dilimiz döndüğünce zulme seyirci kalmayacağız. Bunu da yapacağız. Müslüman zulmetmez Müslüman zulmetmez. Kardeşinin de zulmüne seyirci kalmaz. Mazlum bir halde de oturup evinde beklemez. Müslüman gücüne yetiyorsa onu yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Unsur ehâke zâlimen ev madlûme'' diyor ki zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Zalim de olsa, mazlum de olsa kardeşine yardım et. Sahabe soruyor, diyor ki ''Ey Allah'ın Resulü, mazlum olan kardeşimizi anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Eğer kardeşimizse zulmeden Onun zulmüne engel olacağız ki bu ona yardım etmektir. Mazluma nasıl yardım edeceğiz? Mazlumun yanında olacağız. Ona zulmedenlere karşı onu müdafaa edeceğiz. Devamlı onun yanında olacağız. Yoksa zulme maruz kalıp, başımızda zalimler var, elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamıyoruz dersek Allah muhafaza şu ayetin muhatabı olacağız. Allah Azze ve Celle diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰئِكَةُ وَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪ي مَكُنتُمْ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه diyor ki <gülüyor> insanların ecellerini alan o melekler onların canlarını alan öldüren o melekler onlara geldiği zaman nefislerine zulmeden o insanlara mazlum bir konumda nefislerine zulmeden o insanlara gelip onların canlarını aldığı zaman derler ki Kalu fî mekuntum'' Siz ne hal üzereydiniz? Yani bu haliniz ne? Siz hangi hal üzereydiniz? Onlar derler ki bizler yeryüzünde mustazaflardandık. Bizler yeryüzünde mazlum olan insanlardandık. Elimiz kolumuz bağlıydı, hiçbir şey yapamıyorduk derler. Mustazaf demek mazlum, bir şey yapamıyor, gücü yetmiyor. ''Kalû elemtekun ardullahi vâsi'ah'' diyor ki Allah Azze ve Celle, onlar derler ki, Allah'ın ardı geniş değil miydi, niçin hicret etmediniz? Madem mazlumdunuz bu beldede, niçin Allah'ın ardı geniş değil miydi, niçin hicret etmediniz? Akabinde onların yerinin cehennem olduğunu söyler Allah Azze ve Celle. Bu ayetten müfessirler diyor ki, insan zulme uğrayabilir, ama kesinlikle zulme seyirci kalmaz. Gücünün yettiğince zulmü üzerinden atmaya çalışır. Yani, bir zalim gelip, beni öldürecek diye beni hapse atacak diye ben mazlum olan kardeşime yardım etmiyorsam yardımımı kesiyorsam bu zulme seyirci kalmaktır bu, bu ayetin muhatabı olmaktır. Zalim başımdaki zalim gelip beni öldürecek diye veya beni beni hapse edecek diye eğer ben Müslüman kardeşime yardım etmiyorsam veya ben dinimi gerektiği gibi yaşamıyorsam o zaman bu Allah muhafaza bu ayetin muhatabı olmaktır Allah azze ve celle. Bizleri korusun. Devam ediyorum. Ve Müslüman Müslüman kardeşini kendi haline terk etmez. Müslüman Müslüman kardeşini bırakmaz. Terk etmez. Yani bu da yine toplumumuzda görülen bir şey. Müslümanı kesinlikle terk etmeyeceğiz. Müslümanın devamlı elinden tutacağız. Hele hele o, kişiye, o kişinin yardıma ihtiyacı varsa kesinlikle terk etmez. Yani yardıma ihtiyacı olduğu halde bir Müslümanı kesinlikle Terk edemeyiz. Kardeşimizdir. Hakası olabilir, yanlışı olabilir. Bazı kusurlar olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle kardeşimizi terk edemeyiz. Müslümandır. Rabbimiz bizi kardeş kılmıştır onun için. Kesinlikle Müslüman, Müslümanı ne yapamaz? Terk edemez. Bir hadisde Resulullah Aleyhisselam diyor ki من لا يهتم في أمور المسلمين فليس منهم Kim Müslümanların işleriyle ilgilenmezse müslümanlar مَلَّمْ يَهْتَمْ بِيَمْرِ الْمُسْلِمِينَ بِيَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ Kim Müslümanların işleriyle ilgilenmezse, Müslümanların dertleriyle dertlenmezse, Müslümanları terk ederse onlardan değildir. açık Hadis çok açık. Onlardan değildir. Onun için Müslümanın derdiyle dertleneceğiz. Müslüman kardeşimizin kapısını çalacağız. Bir ihtiyacı var mı soracağız. Cihad sadece gidip düşman karşısında Savaşmak değil. İkincisi savaşacak olan mücahidi giydirmek. Üçüncüsü savaşacak olan mücahidin gerideki ailesine bakmak. Yani herkes cihad ederse geride kalan ailelere kim bakacak? Herkes cihad ederse geride oradaki mücahitleri kim giydirecek? Onun için cihadı biz bu şekilde anlayacağız. Kimisi malıyla gidenleri giydirecek. Kimisi malıyla geride kalanlara bakacak. Bugün Suriye'de olduğu gibi kimisi de kendisi canıyla ve malıyla Allah yolunda mücadele edecek. Allah Azze ve bizlere nasip etsin. <gülüyor> ve hadisin devamında diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ve ona hakaret etmez, onu hor görmez Ve onu küçük görmez. Müslüman, Müslüman kardeşini küçük görmez, hor görmez. Cuma hukbesinde hatırlatmıştık. Hazreti Ayşe Radiyallahu Anh Safiye Validemizi Hakir gördüğü için Onu boyunun kısalığından dolayı Boyunun kısalığından dolayı Küçük gördüğü için onu tahkir ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ey Ayşe öyle bir kelime kullandın ki öyle bir söz çıktı ki ağzından o söz denizlere düşseydi okyanuslara düşseydi ifsad ederdi bozardı. Onun için Müslüman Müslüman kardeşine kesinlikle e, hakir görmeyecek, tahkir etmeyecek hor görmeyecek. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu anlattığımız şeyleri söyledikten sonra et takva deyip üç sefer takva buradadır. Takva buradadır, takva buradadır deyip diyor kendi göğsünü işaret etti. Yani örnek alacaksanız, Allah'tan korkmak istiyorsanız, takva sahibi olmak istiyorsanız işte takva buradadır bunu örnek alın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Müslümanlara haset etmeyin, Müslümanları çekiştirmeyin, Müslümanlar birbirinize kalıp ticaretinizle hile yapmayın, birbirinizi aldatmayın, birbirinize küsmeyin, birbirinizden uzaklaşmayın. Ve birbirinizi terk etmeyin. Takva istiyorsanız diyor takva işte buradadır. Buna uyum. Biz biliyoruz ki Allah'tan en fazla korkan ve Allah'a en güzel ve en fazla ibadet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. O zaman örnek alınacak ne Ahmet ne Mehmet örnek alınacak olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Evet devamında diyor ki aleyhissalatu vesselam ''Bihasbim ri'in mineşşerri en yahkira ekhâhu'l-müslim'' Müslüman kişinin yapacağı günah olarak kendisine yetecek olan en büyük günah en büyük günah Müslüman kardeşini hakir görmesidir. Müslümanın yapmış olduğu o günahlardan kendisine yetecek olan derecedeki büyük günah diyor Müslüman kardeşini hakir görmesidir kullul muslimi alel muslimi haramun demuhu ve ve irduhu Bunlar da söyledikten sonra Müslüman'ın Müslüman'a sahip çıkması için muhafaza etmesi için malını, kanını ve namusunu koruması için diyor ki Müslüman'ın Müslüman'ın üzerine Müslüman'ın Müslüman'ın üzerine kanı, malı ve namusu haramdır. Yani kendi aramızda, kendi aramızda Müslümanlar kendi aralarında birbirlerine karşı kanı Malı ve namusu haramdır. Ne demek haramdır? Yani bizler kardeşimizin malını, canını ve namusunu korumakla mükellefiz. Onun malına, canına ve namusuna göz dikmekle mükellef değiliz. Kardeşimizin malını, canını ve namusunu korumakla mükellefiz. Onun malına, canına ve namusuna göz dikmekle mükellef değiliz. Allah Azze ve Celle okumuş olduğumuz bu hadisi duymuş olduğumuz bu ayetleri en yakın zamanda ve en güzel şekilde hayatımıza geçirme hepimize nasip etsin. Şimdi size birkaç hatırlatma yapacağız inşallah. Ee, içerisinde Suriye meselesiyle alakalı bir hatırlatmamız var. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde katkı yapmayı ve en güzel şekilde faydalanmayı hepimize nasip etsin. Birincisi arkadaşlar arkadaşlar Niçin kardeşin zakiri düğünü var. Bu arada günlerinizi atıp